Hacı Hasan Efendi Kutdü's-sırruhu Hazretleri'nin kendi sesinden kalemdardan sohbetler başlıyor. Sen görüyorlar. <gülüyor> Hadisi şerif manavi manaviden efsani kainat efendimize kainatın en efsani olan Hazreti Muhammed Sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat selam getirmek, salavat-ı şerife okumak. <gülüyor> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinle ala ve sahbihi ve En kısası. Böyle salavat-ı şerife okumak abid acat etmekten ehtaldır. Bir kul acat etmekten ehtaldır. Evet. Efdali kainat efendimize, kainatın en efdali olan Sultan-ı Enbiya'ya salavat-ı şerife getirmek, bir köle azat etmiş gibi, bir kul azat etmiş gibi aziletli ve sevaplı. Köle azat etmek çok mu sevapta? En kıymaklı sevap olur Fakat ondan daha çok sevaplı salavat-ı şerife getirmek. Ne için bir esâreti esâretten kurtarmak, esâreti esâretten kurtarmaktan falevâti şerife eftel oluyor diyorsan, kendi canını cehennemden kurtardığın için falevâti şerife okuyu okuyu, kendi hayatını, kendi canını, kendi nefsini cehennemden kurtardığın için Kalavat-ı Şerife getirmek, köle azad etmekten daha ibadettir. Aslı saadet'te sultani efendimizin zamanında köleler satılır, cariyeler satılır, alınırdı. Bundan bir tanesi de bilal Habeşi, bilal Habeşi radıyallahu an efendimiz idi. Kaşifinin kölesiydi. Kölesiydi kölelik vaktında on tane iman eden köleler oldu, cariyeler oldu. Lakin ağaları kafir olduğu için çok azap ettiler. Bilalaka Beşe Hazretleri de bir kafirin kölesiydi. Onların kilisesine girdi, futlarına hakaret etti, çıkarken gördüler, çok azap ettiler, çok azap ettiler ağaçına yağdılar, sen yaptırıyorsun bunu dediler. Öyle ki ben yaptırmıyorum, size köleni vermiyorum, istediğiniz gibi azat dedi. Kumların, sıcak, kumların üstüne yüzüstü sürüdüler, Hakaret ettiler, dinimden döndürdüler. Ölsem dinimden dönmem, Allah'ımdan dönmem dedi. Allah'ın laf tamiyetine, birliğine, Başın ağın Allah'ın madiline imandın gibi. Allah, biridir, mutludur. Ahmet adede sahi olan Allah birdir. İman ettimdir. Sultanı Enbiya'nın da bu iman ettim. Da iman Allah Resulü, Habibi, Öyle Allah'ın Rasulu, Habibi, Sevdinisi attidir. Böyle iman ettim. Resmin üstüne istedikleri kadar baş kaydılar. Büyük büyük taş koydular, dediği en sıcak yerine götürdüler. Bunun altında usul usul canı çıktı efendim. Neren o kadar putlarımızı bıraktın da olan Allah'a iman etmişsin, utanmaz herifler. Sen burada öleceksin, çaren yok. O taşların ve kayaların altında, bülalaka beşe ''Ya vahiy, ya vahiy, ya Allah, ya Allah!'' diye Allah'a zikrediyor. Peygamberimiz <gülüyor> oradan geçiyormuş, yolu oraya rast geldi. ''Ya Resulallah beni kurtarsan ne? Başındaki kafirlerden yaklaşmama imkan yok ya bilah!'' Başını bekliyorlar. Yalnız seni o vahid olan, bir olan Allah kurtarır dedi. <gülüyor> Ve oradan gitti peygamberimiz, mütemadiyen ağlıyordu, bilala edilen hakarattan. Sıptıydı azam efendimizin, Rabbiyallahu an efendimizin tükenme vardı mağazasına, oturdu gözlerini yaşlı gördü, niye ağlıyorsun ya Muhammed? Yine kafirler sana ne hakaret etti bugün. Keşke bana olsaydı, Bilal-i Habeş'i namında bir köle iman etmişti. Onu tutmuşlar, ağzı yukarıya yatırmışlar, istedikleri kadar üzerine baş kalmışlar. Artında ya vahhit de zikrediyor, dayanamadım, ona ağlıyorum. Ben kurtarmaya geliyorum ya Resulallah dedi. Ve fırladı sıktığı da azam. Onun ağaçına yardımcı ki, bana şu köleyi sat. Hatırına geldi ki dünyada ne kadar malım var, mağazam var, ne kadar servetim varsa birinci tüccarlardan oldu sıktığı da azam efendim. Ümrümünü vereyim de tek bilal kurtulsun diyordu. Ümrümünü vereyim tek kurtulsun. Yalvarmaya başladı, yok saklan dedi. İmkan yok dedi. O putlarını hakaret etmiş dedi. Onu inil, inil öldüreceğiz dedi. Dedi ya sizin de cinsinizden, Yahudi'den bizde köle var. Yirmi bin ahça kadar da parası var. Parasıyla beraber sana o köleyi vereyim, sen de bu köleyi bana ver. Rica ediyorum sana dedi. Çok hatırı sayılır, tükkanlar arasında hatırı sayılır. Sözünü kırmadı, kâfir olduğu halde o Yahudi köleyle değişti. O köleyle bu vardı baş göçümden gitti, gitti bu alur bulundu. Nasıl böyle on tane kurtarıcı haber veremem şimdi? Tamam. Ben bu şekilde haber verirsem bu menakut gülzarunda gerçi yüz bin gül diker. Bu Gülistan'dan haber verime ve bir tek gül yeter. Haber vereceğin Gülistan'da yüz bin gül var mı? ama o Gülistan'dan haber verime bir tek gülü haber vereyim, hop dur ondan anlayın inşaAllah. Kolundan tuttu, getirdi. Ya Muhammed! Allah Allah. Sakın aldın elhamdülillah! Bilalık kurtardın elhamdülillah! Kurtardım. Ya kendi köleliğim derde durduramayacağım, sana bahşediyorum! Sen olsun. ben de azap ediyorum dedi! Azap ediyorum, kölelikten kurtarıyorum dedi! Peygamberimiz onu evlat gibi kabul etmişti! Şahsı Hadeşistanlı olduğu için simsiyah! Simsiyah! Peygamberimiz buyurdu ki içi simsiyah! Süper! Dışı için nurla dolu gülalın gibi, nurla dolu! Yani, içindeki çuluk siyah! İçindeki imam bal gibi dolu gibi gülalın! Rica ettiler, ezenin uzak okuyordu! <gülüyor> Kitaplar haber veriyor. Kitaplar, daha o kadar muhrib ses, daha o kadar insanı yakan ses, daha o kadar uzar giden ses Kitaplar bu balagayı diyor mu bilmiyorum. Herhalde kendinin kerametinden olsa gerek... ...okuduğu evren, öperler gibi mi değil, Aslı saatlik yere duyuluyor diyor kitaplar. Ayağının takırtısı, ayağının tüpürtüsü... ...tas şiddetimizin sahaya duyulursa... ...sesi altı saatlik yere duyulacak efendim, duyulacak. Araplar geldiler. Ya Rasulallah, dediler, Bilal Ecem okumasın, niçin dedi? Hayy-i ales-salah diyemiyor, hayy-i ales-salah diyor. Kardeşistan olduğundan Arapçayı çeviremiyor, hayy ala falah diyor. Peygamberimiz buyurdu ki, ben Bilal'a o kadar muhabbet miyim ki, Allah'ın da o kadar seviyorum bir dönemizin hanyasından, Bilal'ın hiyyeti bana daha ayırlıdır. <Gülüyor> Peygamberimize çok aşık, çok aşık! Vefat onun kadar dayanamayan olmadı. herkes, herkinerci oldu tabi Allah! Buna daha çok tokunduğundan nebire silemedi ta Şam'a gitti, Şam'a geldi. Dedi ki, o hanım vefatı onun şehri orduyum var ya! Allah! Oturma bunu şehir. Gitti, Şam'da evleniyordu, Şam'da duruyordu. Sultanı ı Enbiya Efendimiz rüyasına girdi. Dedi ki, ya Bilal, ben seni görevim geldi mi? Sen gene görevim gelmedin mi? Ne gerekme gelmiyor? Dayanamadı, geldi. Yaz şimdi yine o silahın ahmak dolusu olduğu için içi... Raval <gülüyor> Hasan, Ali Hasan, Hasan, Eb Amjetil Hasan, ela in Hasan el el Hasan. Nereye geçtin? Bu hadis hatırıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Raval Hasan, Hasan-ı rivayet hadisi-i şerif. Ali Hasan, o da peygamberimizin torunundan Cüvaeti diyoruz. An Edül Hasan, o da babası olan Hazreti Alesendimizden cüvaeti diyoruz. An Cetül Hasan, Hasan'ın cettu olan Hazreti Muhammedten. Hazreti Muhammed buyuruyor ki: Ela hünne <gülüyor> ahtan al güzellerin en güzeli, güzellerin en güzeli. Kimin ahlakı dünyada en güzel ise... ...dünya gözeli odur, diyor Seyhan Bey. siması kimse ama... ...ahlağından güzel ahlak yok ki... ...ne dinle bir dinle inanamıyor. Gelmiş, Bilal, safa geldiniz, hoş geldiniz. Bilal, safa geldiniz, aralarında gelişemiyorlar Bilal'in muhabbetini. Halife... Umar'ın farik olmalı radıyallahu anh. Yani Stigaz'ın hemize vefat etmiş herhalde. Allah şefaatine nail etsin. Aman Çık da ezen oku. Ya Bilal, kesimi göreceğimiz geldi. Kesmi göreceğimiz geldi. Okuyamam. Sultan-ı Enbiya kabirde yatırken o emrilerde bana ezen oku diye. O kabirden yetkulurken ben minaretine çıkıp da ezen okuyamam. Allah. Hazreti Ayşe annemiz duydu geldiğini Safa geldiniz dedi, ziyaretin vardı, hoş geldiniz Ya Bilal, bir elden oku da Muhammed'i hatırlayalım <gülüyor> Anne değil, okuyamam Canım, annem, babam size kurban olsun, okuyamam Peygamber hatırıma gelir, dayanamam Ben aşıkıyım onu. Dedi ki size rica ediyorum ...ricamı kabul etmezsen annelik hakkını haram ediyorum. Ben Sultan-ı Enbiya'nın ailesi olayım. Bütün müminlerin de annesi olayım da... ...bilan sözümü kılsın, olur mu bu dedi. Çıkacaksın, okuyacaksın. Anneciğim, hakkına hakkına eden edemem, okuyun tek dedi ezene çıktı. Ezene elini kulaklarda yordu Allahu Ekber, Allahu Ekber gibi. Bilal'ın sesini duyan ne kadar yüzünleri varsa, hep dışarıya çıkmıştı böyle birçok. Şey. <gülüyor> eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah dedi, Eşhedü enne Muhammed'e Rasulullah diye kendi dayanamadı, bağırmaya başladı. Bütün Mebine Peygamberimiz yeni vefat etmiş gibi, ''Azlayıyor, çırpınıyor, keş ya cilal dayanamadık.'' diyorlar. Suymaz ezeni bitirdi, bazı kitaplar çok insanların öldüğünü haber veriyor. Tahammül edemeyip, Allah şefaatine nail et ya Yani bunu da tıptıydı Azam Efendimiz, kölelikten azat ettiydi. Peygamberimiz de buyuruyor ki, kim talavat-ı şerife getirirse, Köle acat etmekten daha çok sevaba nail olur. Daha faziletlidir. Demek Allah'ın masalli ala seyyidine Muhammed'in vali alihi ve sahbihi veseldir. Devam edelim inşallah Teala. Böyle ayeti celiline geçiyoruz. Ve kadınlara ve söz vermişik çok da gelmişler diyorlar. Onlara da bir bahis ayıralım inşallah şöyle. acık devam edelim. Estağfirullah, Bismillah. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمِنَاتُ دَعْضُهُمْ اَلْيَاءُ دَعْضٍ Mü'min erkekler de, mü'min kadınlar da birbirinin velileri, dostları, yardımcılarıdır. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Anlayamadıysan efendim ki biz. Anlayamadı. Sen üç beş daha da Türkçe'ye çevireceksin, bazı da misallar getireceksin, biz ancak anlayacağız. Bir de emeklerimi esirgemem elhamdülillah. Ben güçlüğümden beri bir kişiye saatlerce anlatmaya çalışsam Allah'ım yorgunluk diye bir şey yiyemez o zaman <gülüyor> Elhamdülillah. Biz çalışacağım inşallah anlatmaya. Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirinin yeryeleri, dostları, yardımcılarıdır. Kısa seti biz anladık efendim. Mümin olan erkekler, mümin olan kadınlar birbirinin, birbirinin velileridir, muhabbetli dostlarıdır. Ya şimdi hocam mümin müminin velileri geçsin, birbirinin düşmanı oldu Müslümanlar. Birbirine hakaret gözüyle bakıyor. Kadınlardan birbirine kırgın sor işlerine var, yüzlerce kadın var. Konuşmayın kadınlar, Allah aşkına konuşman bir şey dinleyin canım. Sığmaşamıyor, bağırıyor, çağırıyor, öteki kadınlarında ikisi geldi bu huzurunu tüm bozuyor. Allah aşkına seslenme, yoksa Allah'ın sizden keser, gönderdi mi kardeşlarıma. Onun için seslenme. وَالْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَةً دَاظُهُمْ اَوْلِيَاءُ دَاظُ Mümin erkekler... Mü'min kadınlar birbirlerinin yelileridir, dostlarıdır, yardımcılarıdır, birbirine yardım ederler. Mü'minler Peygamberimiz'in hadisiyle kemer başı gibi birbirinden kuvvet alır, böyle cami şerif olduğu gibi bak kemerlerle mü'min de bir araya gelir, fikri bir araya gelir, muhabbeti bir araya gelir, müşaveresi bir araya gelir. ...birbiriyle anlaşırlarsa, müminin binası tekamül eder, dünya cennet gibi olur onlara. Lakin mümin, mümin birbirinden ayrı olursa, şu caninin başı kadar başı, ...binlerce araba getirir de ayrı ayrı yerlere döker, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ustalığıyla o yakınmazsa... Bin şena şorba baş olaraktan beklete kimse altında rahat edemez kimse o daşlardan istifade edemez. Mümin bir birinin dostu olursa, mümin bir birinin kardeşi olursa, binemel bin ve erkek dinine canını, malını, ırzını, namusunu birbirinin korumaya başlar, kardeş gibi olunlarsa, yet vücut olurlar ve o binanın altında, İslam binasının altında yaşarlar, imanla ve cenneti Celle-i bulurlar. Bir Müslüman küçük bir bahanayla, küçük bir partıcılıkla ...büçük bir dedikoduyla oduyla mendili kuruyana kadar küstürürse caiz değil diyor Peygamber. Mendil yıkanıp kuruyana kadar... ...bundan daha ziyada üç gün küs kalırsa dördüncü gün namazı kabul olmamaya başlar. Peygamberimizin hadisi var ki, ...onun için küstür, ırzına hakaret var, canına hakaret var mansına hakaret var, dinine hakaret var, mukaddesatına hakaret varsa buranın üstesinedir. Küs gelir, daima kırkın durur, kalbin ondan hiç hoşlanmaz. Huppü filla ferizatın, buğzu filla ferizatın. Allah için Allah'ın sevdikleri kulu sevmek fardır. Allah için Allah'ın sevmediği insanlarda sevmek fardır. Onun sevmediğin, sevmediğin fena danıtsan başka. Lakin mümin ikisi de camiye beraber giriyor. Sene sene, hocam niye ben kanaatim olsun? Mümin mümine olsa canım, kardeş kardeş etmiş. Kardeş kardeşa olsa, hocayla, hocası ile ailesinin arası kaç senedir sırfın? Hoca, hocayla kadın olsa... Akrabayi iki ay şimdi. Akraba. Hocam akraba olsa aynı kardeş, innel minuna ikla, mü mü mü kardeş, kardeş birbirinden aynı yıldır, iki taraf birbirine asım kesildi, asım kesildi. Bunların üç günden sonra namazları ne olacak Allah'ın huzuruna nasıl varacak ben bilemiyorum. Hadis-i şerifler biliyor, Kur'an-ı Kerim biliyor. Ben bilemiyorum. İhsaf edelim. Merhamet edelim. Vicdan edelim. Vicdan edelim. Sulh manga ta. men zalemek. aramak. Habibullah. Peygamberimiz Muhammed Mustafa <gülüyor> Sallallahu Teala ve sellem Efendimiz Bak böyle konuşsam. Bu hadisi şerifin içerisinde cenni ahlakın tecemmü etti. Şu okuduğum hadisin içerisinde diyor, bütün ahlakın gürlesi. Kim benim bu hadisimle amel ederse benim ahlakım gibi ahlaklaşmış olur. Benim ahlakımdan da tekallakı bi ahlakı ne diyor bi ahlakı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi benim ne kadar çakı okuyorum. Sevabını değil mi size? Şurada birçok sözlerim var. Bugün yetisini duyabilir diye tanşıyorum. Yani vicdan bu, merhamat bu size. Yani acıda daha çok duyuyoruz. Duyuyorsan ne tara tutmadıktan sonra ben tutuyor mu bilmiyorum. Yarın huzuru ilahiyede seni tam müridlerle oradan getirdik de niye haklı hak yerinde örülmadın diye ya cevabısı olup da. ...hakkımı alırım diye deyip konuşacağım, ben bitireceğim. Ben söz koymayacağım. Tutarsan tutan, tutmazsan sen bilirsin. <gülüyor> bunlar mı diyor Allah? Im. Habibim sıkışma! Habibim terzeme! Habibim sen kendin helak mı öleceksin? Sen duyurma memursun! Kur'an'ı terbiyes, tutarlarsa tutarlar... ...tutmazlarsa kendiler gülür, cehennem hazır diyor. Cehennem hazır. Tutarlarsa kendileri bilir. Onun için yine de insan dayanamıyor mal oluyorsa. Sılmanka taak. Peygamberimiz bu hadisi şerifin içinde cenni ahlakın tecemvh etti. Kadın olsun, erkek olsun bu ahlakla inşallah tahalluk etmeye çalışalım. Ve ben, biz kardeşimiz Hacassullah kardeşimiz kardeşimizle gidensen ki Vefat eden hafızımızın babası, kardeşinler. O da tabi mahallemizin imamı ve hocadır. Memlekette bir kurban ne? Rahmet duasında kurban kesilecek olursa Abdullah Efendi getirin sadık bir kimse diyorlar diyorlardırlar. Birden çok üstündür ahlaka bir elhamdülillah. Tarsi ismi anılmışsa anılmışken anılsın. O zatla ikimiz vaad ettik bu hadisle amel etmeye çalışalım diye, bazısına muvaffak olabiliyor, bazısına belki olamıyoruz. Siz de çalışacaksınız inşallah, Peygamber'in aklağıyla aklağınıza erdi inşallah. Sılmangata, sizi sıla etmeyen, sizin evinize gelmeyen, sizden akraba bağlarını kuran, akraba bağlarını kuran, kardeşlik bağlarını kuran kimsenin, Evine siz gelin diyor peygamberimiz, ben giderdim. Sılman kata at. Sılağı ben sılağı eder, evine giderdim. Ya hoca o şımarırsa ne diyeyim, beni kovarsa ne diyeyim, yüze almazsa ne diyeyim? Onları diyen şeytanla ne? et. Varacak olsan yüzünü döşte gider önüne. Var da bak, var durmayan, gitme, burnuna değer. ...kötü söyler, yüze almaz diyen şeyi tanıver. Hiçbir insan yok ki en büyük has mı olsun... ...çocuklarını canına alsın akraba, kristinimiz yeter artık. Seninle biz kardeşiz. Kalsınlar geldim artık, daha düşecek misin dersen? Aman ağabeyciğim bu diye boğazını kucaklamaya başlar. Yalan söyleme, inanmam ama. İnanmam ona. Kasıt, hoşuna giden o taraf oluyor, neslin hoşuna giren burnuna değir. Yüze almaz. Bunun içine durur diyor şeytan, gitme. Çünkü geleceği olsan çok sevap olacak. Peygamberin aklağıyla akla kalacaksın. Cennete geleceksin. Şeytan da o kail değil. Önüne böyle fikirler atar. Gitmeyeceksin deyip yorumlarla başında. Demek ki sizi sıla etmeyenisi sıla edin diyor peygamberimiz. Sılayı da anlamak biz. Sılayı rahimdir bu. Yani gelip gelmeye sılayı rahim derler. Ömrü iki şey uzatır. Birisi sabaka, birisi de sılayı rahim. Sılayı rahimden bir vahit çıkıyor gözünün önüne. Haber gelmeme imkan yok. Çünkü ben başka yerlere geçirdim. Yani. Değer ki illa haber göremeyeceğim. Yani. İsterse yalvar, olmaz. Vafu ammen zalemek. Size zulmedeniz siz affedin diyor Peygamberimiz. Size zulmedeni siz affedin. Olur mu efendim? E, olmasa Peygamberimiz demek. Bana zulmedeni ben affettim diyor. Bana zulmedeni ben affettim. Size zulmedeni siz affedin. Pek zormuş efendim. Hem zulmediyor da hem mu? Ya Ali! Ya Ali! Ya Ali! Peygamberimiz çok konuşurdu ya Ali kelimesini. O söz söyler, ona tutabiler. Dediler ki bir gün... Ya Resulallah, ya Resulallah, ey iki cihan güneşi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Niye Ali'yi çok anlıyorsun da bize sesleniyorsun? Ali'yi çok anlıyorsun, Hazreti Ali'nin sizden ziyada ahlakları var, onun dedi. Ne var ya Resulallah? Sizden soruyorum, o şimdi huzurda yok. Size bir kimse zulmetse siz ne yaparsınız? Abdülher, sahabe Aynı adam yine zulmetse, yine zulmetse, çocuğunu deviyorlar, tokunuyorlar, yine attılar ettirler. Üçüncü defa aynı adam yine zulmetse, durdular kaldılar. Ya Resulallah yine zulmediyor, artık içimiz yalan söyleyemez zorunda? Dilimizden söylesek, kalbimiz uygun olmasa hata olur. Bir daha da attı Ali Ali'yi Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz derdi, karşısına oturdu, otur ya Ali, size bir zulmeden olsa ne yaparsınız, affederim. Aynı adam yine zulmetse affederim, aynı adam yine zulmetse affederim. On defa böyle duyurdular, onuncu da dedi ki, mübarek lisanınızı yorman ya Muhammed. Allah'a yemin ederim ki sana da bana da kıyamete kadar ömür verse, her zaman bu sualı sorsan... ...yine iyilik gelir, yine aç gider mi geliyor şimdi? Yani Hazreti ı Ali'yi bu ahlakını için severim diyor Peygamberimiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Buraya bir kutuza geçiyorum. Ba'at-ı menharenek... ...sizi mahrum eden, size vermeyene siz yerin diyor Peygamber'im. Size hacet lazım olunca vermeyen adam... ...artıl katılının... Ağaç kapıya işi düştü mü, yerin boynunu büker. Ha çocuğu ver de doğum bahçamızı zetsin bir. Sen fukarasın o cendir filan zaman bir şey istedim de vermedim bir de göndermiyorum, giymedim. Dükkenden dükkene lazım oldu, sermaye lazım oldu, Adana'ya gidiyorum 5-6 bin lira varsa ver, verin veriyor. O sağa muhteşe oldu geldim, ver diyor Peygamberim, <Gülüyor> ver diyor. Şey ben vermeyene verirdim diyor peygamberimiz. E ben veremem. E peygamberimizin ahlakı bile ahlakı olamaz. Kusbaka böyleyse. Olamaz. <gülüyor> Geçiyor mu burayı? Burayı geçiyorum. Fa'a sinmen ile. Hoca biz vermiş ya. Hacet vermiş ya. Bir hacet verdik mi onun yerine işimizi gösterdik. O bir şeye bir çuval lazım oldu mu verdik ama onun yerine pandığımızı öğütürürük. Ona bir para verir ama paranın yerinde ot değildir. Ona da ücret vermek. Bunlar faiz olur. Bunlar riba olur. Riba 70 türlü günah en bütçü Kabe yolunda anasının nikahını kabul etmiş gibi günahkar olur. Böyle bütçü paran olan adama hizmet ettirme. Dinini seversen ettirme. Peygamberini seversen ettirme. İmamı aldım Efendimizin bir adamda da alacağı var Alacağını al, orada bir talebeti vefat etmiş. Onun gölgesinde herkes duruyor, ona o ısıcakta yanıyor. Ya İmam-ı Ağzım şuraya gelsen de bardak çok ısıcaktır şu gölgede dursana. <gülüyor> o binanın sahibine ben göndüç para verdim. Göndüç para verdim. Belki vücudunun teri soğur da bebenin Bedenin serinleşirse o paranın faizinin yerine ne olur diye korkuyorum da oraya varlam tehlikeli yere varma yılan olan yere elini sokma buralar yılandır, ejderhadır senin imanını gemirir bura imanını gemirir aman ha amelini mahvetme etme biz hakkı söylüyoruz ve ahdin men ete'e ileyk Kötülük edene eğilik edin. Kötülük edene eğilik edin. Kötülük edene eğilik edin. Ne mi? O kötülüğü ediyor. Sen eğilir mi yaktın? Ali radıyallahu anh. Yine o çıktı karşına radıyallahu anh. Allah şefaatine nail etsin. Çok az nantur bir kafir ile harb ediyordu. Harb ha? nasıl kürsat buldu atlarının ayağını çaldığı inandı. Kafir yere kedeberli düştü. Düştüğü zaman onlarına dizlerini verdi, kılıcını da boğazına tuttu böyle. İbn-i Muhammed Mustafa, allallahu aleyhi ve sellem. Ben al-yavmurtazayım, Allah'ın aktarıyım. Aktarıyım, Allah'ın vahdaniyetini, Muhammed Mustafa'nın hisaletini kabul ettim mi boğazım kurtuluyor? Ya olsa kefiyorum kafanı dedi. Hiçbir şey söyleyemedi kafir. İman etmeye de gönlü yok, daha hikmetli kez hüvesin de canımın çıktığını bilmeyelim deyı aşağıdan yukarıya tırt dedi yüzüne ya Ali. Kılıcını kaldırdığıyla onu azalt etti, Hz. Efendimiz şu anda çekildi. Ya Ali gelin niye seni öldürmedin dedi. Daha tez ketsin diye ben senin yüzüne çıkırdım, katıp ki dedi. Kez hüvesini Bizim dinimizde de kötülüğüne iyiliği gidenler. Çükürdüğün için seni affettim. <gülüyor> Deliydi dedi, tekneti iyi söyle. Çam isi gibisin için bana dedi. Çam isi gibisine gelse, iman etmem desen kafan gettiydi. Çükürdüğüm için nefsime belki ağır gelir de, onun için keserim de mesul olurum. Bizim cihimizde de kötülüğe iyilik etmek var. Onun için seni affediyorum <gülüyor> ay dedi. Ben affolunduysa, Allah'ını vurduyum! <gülüyor> Okuyalım etkiler, eşhedü! <gülüyor> Allah, eşhedü enne Muhammeden abdudu ya Rasulü! Selimetiyle cümlemize husna hakimeler tevfik etti Allah! <gülüyor> Kâfiler kadar kötülük edeni nasıl affediyor, nasıl ihsan ediyor, nasıl kesmiyor? Lan Hazreti Peygamber'in sahabetini de ondan ibret al Müslüman! Çok şükür hocam, biz onlara benzemeye imkanımız yok. Hiç imkanımız yok. Yalnız onları seviyoruz. Sıddı'yı aldan birinci, ikinci Omar'un Faruk, üçüncü Osman'ı Zinnor'u, dördüncü Aliyyel Murtaza. Bu kıyasla böyle merakitler olan, böyle seviyoruz, acaba biz kurtulur muyuz? Yöşlerinler ummanın abde kişi sevdiği ile beraber hashri olur, onlarla beraber olur yarın mahşerde onları sevdiği için kurtulur inşallah. Ya efendim bazı Hazreti Ali ziyade seviyor diyor. Teklere hakareti onlar Alevi'ler Rafazi'ler 73 fırkadır bunlar kitapta Peygamberimiz bir tercini ehli cennet 72 fırkası diyor cehennemlik diyor Peygamberimiz. Ümmetin 75 üç fırkaya ayrılacak, çekt olanı Ehl-i Cennet, bir yanlı yetmiş fırka Ehl-i Nâb. Şimdi ya Rasûlallah, bir kez kelimeyle yaptı, denil ve ehl-i sünnet vel cemaat mezhebine umkun olan, itikatta denil ve fahadenin yolunda gelenler, o itikaz sahipleri Ehl-i Cennet'tir, ondan beşinci mezhete ayrılan, Hazreti Ali Peygamberden üstün gören, Hazreti Ali tuttuğumuz ağzımızdan üstün gören rafadular, kadi meslekler, cederiler, bunlar benzer Yetmiş fırka dalel Allah ayıptırsın, Allah iftah etsin. Adan ağzımızdaydı. On genek Allah'ın iman ettiğini gördük. İntaklı konuştuk merhamat ettiler, baktılar, haklı buldular, ondan sonra iman ettiler alhamdülillah. Onun için Allah'ımız hakkı hakka teslim eden onların cümlasına ilhak bulursun inşallah. Kardeşlerime, kadın kardeşlerime de söz vermiştim ve gerdiler, doldular, onlar için de konuşmayı söz verdim, Allah razı olsun onlardan da konuşacağım, Beni mazum gör. Siz de benim cinsimden olduğunuzdan dilimden çekip çekip sözsüz alıyor musun? Halbuki onlara söylemek var çekiyor, çekiyor alıyor. Onlar çekemiyor. Ne Neden çekemiyor? Çünkü ne duygu Bir biriyle konuşmada başka bir şey bilmez. Geldim mi bazıda şunu dedi. Ben geldim duydum ama niye adam alıyor? Benim de kulağımızdan ona o çok acı İki kelime okuduysa, iki kelime okuduysa. ...ben sizden iyi dinirim deyi fısır, fısır fısır fısır fısır fısır... ...ben dinirim kadın cemaatını, Allah rızası olsun, konuşma yahu! Konuşma, dinle! Şimdi hadis geliyor, hoca tektir etme kadınları... ...bunlar bizim e, hayat arkadaşımız, bir yastık arkadaşımız... ...tokunursan bize tokunmuş olum. Yok, kitabın tokunduğu kadar tokunurum... ...baha ziyade tokanlanlar şimdi Şimdi onların menfaati hakkında bir hadisi şerif okuyorum... Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. İza hamseha, ve sanat sehlaha, ve ve Rasulullah, ne kadar iyi yeri var kadınlara da şimdi. Peygamberimiz geldi buyuruyor. Kadın! Bir veyahut bin kadın, yüz bin kadın beş vakit namazını kılarsa, benim ümmetimden bir kadın beş vakit namazını geçilmeden kılarsa, kılmazsa hocam, kılmazsa konuşup konuşup bir kaldık, onlar da duydu, siz de duydunuz. Tekini geçirirse, Allah da affetmezse, tek sen kere, tek sen bin sene cezasını peygamberimizin diliyle konuştuk. Onu demiyoruz. Demek kadın beş vakit namazını kılar. Ramazan orucunu da tutarsa. Kıybet etmez, iftira etmez, isnat etmez. Orucunu da tutar, sevabını harc etmez. Ya efendim, başı da açık, ayağı da açık, fırın fırın birbirinin yanına gezmeye geliyor. Akşama kadar elin lafını konuşuyor. Ben onu demiyorum, doğru tutanı diyorum. Doğru hani diyorum. Ben yalvarıyorum, kocam olurum, gel ayağına beyaz çorap giyme, siyah giy alayım diyorum. Ayıp olur, beni kınarlar diyor. Olur mu bunların namazı? Bir kadın topuktan yukarı diyor kitaplar. Bir el basımı açık yeri olursa zik karanlık evrin köşesinde namazıysa kabul olmaz. Bir kadın saçından ...bir el basımı kadar açık yeri olsa... ...isterse evinin en karanlık köşesi... ...gecenin de zindanı olsa yine kabul olmaz namazı. Bizim fıkıhımız bu. Ben elin açığına saçına karışmam. Biz ancak kitabı deriz. Demek ki kadın beş vakit namazını kılarsa... ...ramazan orucunuza tutarsa... ...geldin de böyle kitaplar çok açık yazar ama insan edepli kocan da edepli olmak lazım. Her şeyi açık açık olmak da günah kendine haramdan sakınırsa bizimle gemli oluyor. Demek ki namusunu ırzını elden muhafaza ederse. Anlaşıyor efendim. Kendini de haramdan muhafaza ederse zevcine de kocasına da itaat ederse muazzeb olmaksızın cennete dahil olur. Hiç acep görmeden bu dört yazı yer bir kadında bulunursa suç acet yüzü görmeden cennetin sekiz kapısı açık olur. Kadın kulum istediğinden giydirler. Biz de onu çok kötü zannediyorduk kadınları. Yok, sen çarşıda bazıları da bir yalanla ticaret eden o yer Allah ondan sormaz, tüm sonra. Sen akşama kadar sabaha kadar çarşılarda, pazarlarda, öğlen, ziyaret eden o evine çekilir, tesbihini eline alır. Kuşluk namazı kılar, evvâdın namazı kılar, tevekküt namazı kılar, Allah'a itaat eder, elinden ayrılmaz. Bugün böyle ibadet iste velilerden olur diyor kitaplar. Kadın böyle. Bizim var mı? Sizin kadına inanamıyorum. Neden inanamıyorum? Hiç evinde durmuyor efendim. Hızır huzur komşu geliyor. Bu kadın değil, evinden çıkmayan kadın. Bak misal verin birini. İki cihan güneşinin kızı Fatıma'da zöhra var demiş. Allah şefasına nail et ya Rabbi. Ya Resulallah, ben cennette refikim kadın var mı? Cennette bana refik olacak kadın var mı? Sultan-ı Emdiye Efendimiz <gülüyor> Cibri'li Emin'i bekledi. Cibri'li Emin dedi ki filan mahallenin filan numaralı hanesinde bir kadın var Fatıma ve Zöhre ile cennette beraber. Ben o cennet refigimi bir görmeye gideyim dedi. Ve e, kocası Hazreti Ali Efendimiz'den, Peygamberimiz'den müsaade aldı, gitti Vardı, yalnız başınaymış vardı. Kapıyı vurdu, kapıyı vurdu, İçeriden bir karı seslendi, ihtiyar kadın. Kimsiniz dedi, ben Sultan-ı Enbiya'nın kelimesi Fatıma'ta Zöhra'yım. Ah, babanın da ortada, bir de bizim Allah Allah. ah! Allah Allah. Olmadığına üzüldüğün için inşallah cennette birbirimizi ziyaret ederiz, İnşallah. Kimsiniz böyle dedi. Neye geldiniz? Ziyarete geldim, görüşeceğim. Kurbanların olayım ya Fatıma dedi. Allah peygamber aşkına kırılma bana. Kocam kadın ve erkek gelirse kabul edeyim mi, etmeyeyim mi diye sormadın. Kocamdan sorayım, yarın geldim. Kocamın hakkına taahhüt etmeyin dedi. Onun için doyum gitmemi rica ederim. Bir kadın diyor, kocasından izinsiz... Bir erkek de giydiremez bir eve, kadın da giydiremez. Şeriatımız böyle, hiç giydiremez. O iyisine mi geliyor, kötüsüne mi geliyor? Düğün günü even ıskanışı seninle soğutmaya mı geliyor? Arağını bozmaya mı geliyor? Senin ağız alıp da ailenin eline girişmeye mi geliyor? Neye geldiğini bilir mi de? Gelin, gelin kadın mı kendi kadının yanına giydiriyor. Tanrım var, hocam! Çıklar gelmeye benim kadın! Yetmesi yedi adım olsa yasaktı. Kocasından yedi adım dahi izinsiz ayrılamadı. Ayrılıyorsa huzur-i ilahiyede o gö o koca ondan hakkını alacaktı. <gülüyor> Tepti, ikinci gün geldi. Yanına Hazreti Hasan Efendimiz, Hü Hü Hüseyin Efendimiz de düşmüş. Kafeyi vurdu, kimsiniz? Fatıma'ta Zühra'yım. Ey hocam size müsaade buyurdu dedi. Yanında bir kumıştı var. Ne o dedi? Küçük Hasan ile Hüseyin'i de getirdim. Pek küçük dedi. Yanıma düştü geldi. Gurbanların olayım ya Fatıma, Ona izin almadım dedi. Sana izin aldım. Ayaklarına kurban olayım. Annem babam kurban olsun dedi. Daha kırılmadı dedi. Ona da izin alayım dedi öyle dedi. O gün yine gitti. Yerlukusun geldi. Bu anış Hasan efendimizle alakalımış. İkisi bir geldi. Kapıyı vurdu, kimsiniz? Ben Fatıma'da zöreğeyim. Yanındaki Hasan mı dedi, Hüseyin mi dedi? Hüseyin de var, Hasan da durduramadım, bütçü olduğu için annesi ona geldi dedi. Kurbanlarım olayım ya Fatıma! Hüseyin'e izin aldım, çünkü sabıdım. Dört yaşında, beş yaşında zararı yok, lakin Hasan'a izin almadım. Ha adımlarına buradan olayım... ...geriye geçse ona da izin alayım dedi. Odun da açmadı. Devri Kürsü'nün üçüne de izin alınca... ...içeriye girdi. Baktı ki kadın o kadar... ...güzel ki, o kadar... ...taze ki... 25 yaşlarında ne be? ...bacım olsun, kardeşim olsun... Ah de yoldaşım olsun. Böyle kadın... niye kadın gibi, karı gibi... ...sesim çıkıyor dedi... Yani genç gibi sesin yok dedi. Ağzım mı dolu? Ağzından baş çıkardı. Dedi ki, ağzıma baş alırım da dışarıdan çocuklarıma seslenirken kadın sesini duyar da bir erkek indirimi de lisan zinası yapar diye korkarım yapardı mı? Onun için kadın gibi oluşman için ağzıma baş alıyorum dedi. Allah Allah. Niye böyle dedi, güneşte oturuyor dedi, ekmeğe suyun güneşte... ...sıtmamı tutuyor, üşüyor musun? Şu kölge darada geçti kurbanların olayım, tatıma. Kocam dedi, elin irkatlığına gider de güneşte çalışıp güneş, güneşte yiyeyip içiyor da... ...ben kocamı güneşte yiyeyip içtiğine hayal ediyorum... ...ben kölgede oturmaya da onun için dedi, kurbanım olayım dedi. Kırılma, sen orada otur, ben burada oturayım, dedi. Niye böyle ayak işin yok, dedi, böyle felece ile geziyorsun? Yokluğunuz sahibisiniz, dedi. Yok, dedi, kocam gelince benden namusumu isterse, uçkurumu çizene kadar kalbini kırarım, Karım da onun için böyle dedi. O sıra kalma, Haliki Zülcelal sizden razıdır. Sana Cibril'in, Cibril elinin tepsilini tepsil ediyorum. Allah Fatıma'a zöhreyle yetişsin diyor. Doğru söylüyor. Sen benim cennette refik diyor. <gülüyor> Bak bir efendi babama mektup yazıyor. Diyor ki Mustafa Efendi, Ayşe namında bir ailemiz vefat etti mi iki ay diyor. Annem de vefat etmişti benim üst annem. Vefat etmişti, diyor ki evet, vefat etti, ne diyor, tamam. o vaktif yazıyor, sultan-ı enbiyayı gördün, diyor, sultan-ı yanında, Fatıma-ta bir kadın da hizmet ediyor, bu kim ya Resulallah dedim, Yahya'lı Mustafa ailesi Ayşe Hanım da bizim hizmetimizi ediyor, dedi. Doğru mu iki ay oldu vefat edeni, bize hizmete başlayalı, doğru mu doğru değil mi diye soruyorum diyor. Nasıldı bu, hayatında yüzünü kimse dönmemişti, kanaatınız olsun, kapınız kilitli bulunurdu, kapı kilitli bulunurdu. Bir gün Hasan, Hasan kapı kilitli bak gibi, bakmamışsın, oturmuşsun, yedi yaşında bir çocuk girdi, Ağlayı, ağlayı o gün açmadan ağlamıştı. Niye ağlan anne, çocuk, gül git! Bir Gülüyünce benim şahsımı unutmaz da hatırlarsın, ne olur, ne olur, gül! Allah Allah! Ben öyle baba, öyle anne evladıydim vallahi, insan olmadım, ne kere! Yani insan olmadım! Bunun için ahalibi Zülcelal! ...böyle emrine riayet ile Zübra-i Ebruar'a ilham kıyasın. Senin kadının da böyle el bir el bir ayağının başını açar gezerse... ...bunlara hiç yaklaşabilir mi? Demek ki müjdenin yerine acı mı verirdin sen de? Acı vermiyorum. Hakkım söylüyorum, Muhammed'imizin emri şudur. Kadın beş vakit namazını tabiri erkanıyla kılarsa... Ramazan orucunu tutarsa, kendini haramdan muhafaza ederse, hocasına da itaat ederse, cennetin istediği kapıdan girsin diyor Peygamberimiz. Bundan büyük müjdem olur. Buna kendini uydur, buna kendini benzet Korkma inşallah. Daha bir müjdeli hadis daha okuyacağım kadın. An ümni anha r.a. Kadir-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey günna ey günlerin rahatin naket cevza anha razı zekalet il cennet gözlümü yine görme getirmemiştim onun için zor okuyorum Yunus Seleme radıyallahu rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz iki cihan güneşi Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah şefaatine nail etti ya Rabbi. Her bir kadın kocası kendinden razı olduğu halde ölürse bir kadın kocası kendinden razı olarak ölürse cennete girer buyurmuştur. Hadisi Tirmizi rivayet edip hadisi hasem demiş Riyazu Salih'inin 258. sayfasında ve yazılmıştır efendim. Yeniden <gülüyor> An-ı Cebel radıyallahu anh an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisi okumayla meşgul olma manasını <gülüyor> An-ı Cebel radıyallahu anh'dan rivayet olduğuna göre Nebi-i sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyada bir kadın dünyada bir kadın kocasına eziyet derse, o erkeğin hurilerden olan zevcesi o kazına hitap ederek huriden olan o erken cennetteki ailesi Allah canını alsın. Bu adama eziyet etme. O dünyada senin yanında misafirdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır diyerek muahaza eder. Kirmizi rivayet etmiş. Hadisi Hasan'dır demiş. Riyadu Salihinin yine 258. sayfasında. Kadın koca üzerindeki hakları, <gülüyor> kadının kocasındaki olan haklarını bugün okuyorum, yarın da kocanın kadındaki olan hakkını okuyacağım, ezen okunuyor, başları bende çalışacağım buyurmaya. Birinci hakkı kadının kocasında diyanetini tavim etmek, dinini benletmek. Çığırıyorum hocam okudayım diyorum da okumayıyorum, o zaman mesuliyetten kurtulursun. Birkaç dakika böyle devam edeceksin, çalışacaksın efendim sen bizim aileyi bildiğin gibi değil, okumaya niye gibi değil, ben evlen kadınları diyorum. İkincisi, zıfkıyla hilm ile ülfet ve muhabbet etmek, kadına kasatlanma, kadına kızma, kadına çimleştemek olmaz. Ülfet muhabbet etmezsen Allah ne büyük sarıkan ayak uzun saçlı annesini babasını terk etmiş evine eski olmuş kadına ne ülfet muhabbet etmedin diye seni mesul eder, yaime kazabiliyor, yaime kinleşiyor, yaime bağırıyorsan Allah senden sorar. Gördük üçüncüsü güzel ahlak ahlakla muamele etmek, güzel ahlakla muamele etmek. Çirkin ahlak yapmamak, özel ahlak yapmaz da, çirkin ahlak kullanır. Sinirini onda Allah'ın imzinde mesulsün koca. dördüncüsü <gülüyor> aileye selam verip, hatığını hoş eylemek. Eve girdin mi, selamu aleyhi diyeceksin, selam vereceksin. Evet. Selam vermiyor musun? <gülüyor> ne ben selam vermeyebilirim, ne de o almayı bir Biz selam veririz, Aileniz de alır. Evine selamla girenin yeri cennet diyor Peygamberimiz. Nedine ne istiyonda? Esselamu. Allah'ın selameti, Allah'ın rahatı, Allah'ın iltifatı senin üzerine olsun diye dua ediyor. Ve aleykümselam der mi? Allah'ın selameti, Allah'ın lutfu, Allah'ın ikramı sana olsun diyor. Künde evinde böyle dua ediliyor. Bunlar bizim memlekette ayır efendim. Gün doğdu, ay doğdu, efendim bilmem ne oldu, bu zamana hayırlı olsun. Günay, günay, bilmem gerekir. Bunlar selam değil, selam değil bunlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki selam, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selam kalktığı zaman kıyameti yakın bekle duyuruyor Peygamberimiz. Herkes hanızlığına selam verir. Tanım adına selam ver, vermediği zaman, vermediği zaman kıyameti yakın bekleyin. Elhamdülillah memleketlerimizde selam veriliyor elhamdülillah. Bilmem sizin burada selam veriliyor mu? Bazılar selam veriyor, hiç anlamıyor, merhaba deyip geçiyor, hiç takipat. Selam bahsi. Beşincisi, ev işlerinde kadına yardım etmek, yardım etmek hukukudur. Sen işine o yardım ediyor görmüyor mu? Otunu çapalıyor görmüyor mu? Parmanına yardım ediyor, bahçına yardım ediyor. Bir kadın, ocasına dış işlerinde yardım ederse Fatıma-Kazı Zuhra var olacak cennette. Bir erkek ev işlerinde misafir gelince dolaştığı zaman da ailesine yardım ederse Hazreti Ali Efendimizle olacak. Ben utanırım, ben erkeğim, ben anlıyım. Kadın işi göremem, sen bilirsin, altıncısı! Elbise, evini temin etmek, elbisesini görmek senin özerine fark! Evini temin etmek sana, yiyeceğini temin etmek, ışığımı temin etmek sana! Zeketi de bana mı, fıtratı da bana mı, kurbanı da bana mı? Ya sana değil de kime? Senin yani hocaların hepsi, koca kadın verecek, kadın kurbanını kesecek! ...altınını bozacak, vay efendim, Ama iyi yerden fetva almışsın... ...süründür tarlalarda, süründür bahçelarda, süründür dış işlerinde... ...bir de kurban da kendine kestir, hiç insafın yok mu senin? Kitap öyle yazar ya, senin evinde oturup yalnız çocuğunu emdiren... ...hep işine bakmayan kadınlar öyle yapacak. Sen ailene alıyorsun, dünyanın işini gösteriyorsun... ...bir de kurban da ötecek mi? Bu ayıp, canım. sorma bile bunu. Yelincisi, dünya işindeki kusurunu affetmek. Dünya işlerinde bir kusur varsa affetmek. Ezen okunduğunu biliyorum. Şurayı bitirmeyince de koyaramıyorum. Sekizinci, kötü huylarına sabretmek kadının. Bir kimse, kadının kötü huylarına sabreder, geçimini düzelse... Ali Aleyhisselam'a verilen sevap gibi bir sevaba ne ayırır? O erkek, kadının kötü huyuna, yani ayağının fenalığına neye demiyorum... ...bağırıp çığırışına misafir gelince çocuk gevşine, kabları birbirine çarpışına sahamül ederse, Eyyub Aleyhisselam'a verildiği gibi bir sevaba nail olur. Ne yapsın kocacağızların? Hep kesildir. Kesildir. Oku. Gazaplandığı vakit sıkıntıyla karşılamak, daha çok gazaplanırsa, sen de gazaplanırsan, arada 1'den 3'e kadar talak verirsen, 3'den 9'u mübalakadır. 3 defa defik attığı zaman o düşmüştür zaten. Yani üç talakı var kadının, gördüğü zaman o dedi sana haramdır. Onu bir daha ile gitmedikten sonra alamazsın. Bir kimse ailesine üç talak verdi de yine yanındaysa, zina ediyor dair. Çünkü kazaplanır, ağzından kötü laf çıkar, o da boş olur, bekleksine çocuğu var, yanından ayıraman, yine beraber yatır kakarsan en büyük günaha, en büyük kusura girmiş olur, ve zina günahları yazılır 10. Ailesine son derece muhabbet göstermek ailesine son derece muhabbetini istihar etmek ki kadının fikri başka yerlere gitmesin değil gün, Ev işlerinde danışık yapmak bulgurumuz var mı, yağımız var mı pirincimiz var mı, eşyamız tamam mı, öyle danışmak lazım, danışmaz onları aç bir yere koysan, götürdüğün parayı kumarlara verir Evi aç bırakırsan, huzuru ilahiye de mesulsun. çok yiyorsun da, tez geçiyorsun. Bir insan umar kağıtlarını, İstanbul kağıt neyse ben bilmem ismini. Çünkü Allah'ım göstermedi ki bileyim. Gelin insanından duymayla kulağıma bazı geçiyor. Kumara ait bir aleti tutarsa elinde, Arapyacının kanı ile elini yumuş gibi külakkar olur. İsterse çay için olsun. İsterse boş vakit getireyim diyorsun, elini o kağıtlara vurdun mu Ara böcünün kanı elini yumuş gibi günah diyor Peygamber. Sen geldik size konuşayım da. Yarın hocam Allah dinde de mesul deme bana. 12, mekruh ilasından kaçınmak. 12, ayıplarını bastırmak kadının. 14, latife edip mülaabe etmek. Kadınlığına latife söylemek ve gülüşmek. ...sevişmek. Öyle yapmaz da... çehreni güler de... ...alnından sinekler parçalanacak şekilde durursan... ...hukuku kalır. 15. Setri ile evinin haricine alıştırmamak. Kadını setirli... ...ziynet... E, ...setri ile etmek. Ziynet ile evinin haricine alıştırmamak. Düğüne gönderip de... ...ipekli elbiseleri neye giydirip de... ...balı mı, cehennemin yolu mu... Neyse ben bilemiyorum ismini yeni bellediyorlar bana hiç görmediğim şeyler bunlar öyle yerlere zinete gönderiyorsan huzuru ilahiyede kadın yakını tutacak diyecek hukukumu ben bir dakika istedim seni ne diyorum Allahımız ne diyorum kadın kulum benim o günah ne olduğunu bilmezdim yani götürdü oralara alıştırdı yan onun yerine diyor Allah Teala Hazretleri! kadın kulun benek diyorum yan onun yerine. Kadın da yaracak tabii. 16, altı, yaz efendim on ailesinden izinsiz sefere gitmemek, danışma filan yere gideceğim. 18, huzurunda mahzuniyetini icap eden şeyleri söylememek. Seferberlik oluyormuş, efendim Kıbrıs başlamış halde filan kadını korkulacak söz götürmemek eve. Götürürsen hukuku hukuk alır. Seslet onları, hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> ...yazdık zayıf olur. Yani Peygamberimiz bu kadar Ne Zannediyor. 19, farz, vacip, müstahap olan ki işlerini talim edip... ...hit'atlardan muhafaza etmek. Bunlar kadının kocasında hukuku, diniye ve dünyeviyyesidir. Hadis-i Kerif'te... ...evvelü maşu ilu anhü'l-addu salatü... ...hümmeli zevcihi buyurmuştur. Yani kişinin ilk sorusu namazdan... İkinci sorusuna ailesinden başlayacağım. Ya kusuna konuşamadım. Daraldı, millet namaz bulacak. Ben de hepsini bitiremeyeceğim. Yanını şuraya taahhüt görmüşler? Göz okuyamadım ne olduğunu. Birisi dua diyor. Allah hastalığına şifalar bu. Rabbi. Yemiye hastalara şifalar ver ya Rabbi. Bu nurlar'a edalen mufakki ya Rabbi. Fuare akifare ka har sunna ka hare ya Rabbi. İnsanların naçide sabitil et ya Rabbi. Asasiri İslam'ın selametler ikrar et ya Rabbi. Ekna ki cumhuriyetenizde adli adaletinde daim et ya Rabbi. Devletin iflalarını elleri kaldıran daim er et ya Rabbi. Bizim namarik İslam'zeyi haklı kal adam ta'ir ve badem Geciyle beladan masum et Ya Rabbi! Ordularımıza, gönül hevap ümmetlerimize daima mantık sansur muzaffer et Ya Rabbi! Asakir İslami'ni de selametler ihsan et Ya Rabbi! Kaslara yatanıp, toprağa düşen düşenip, Atatürk'ün katla diğerleri... ...dünyan olan ana kızlarımızı perişan etme Ya Rabbi! Evlerimizde yetimleri sen mutfet Ya Rabbi! Ahlaksız kötüye ahlak mutfet Ya Rabbi! Ahlaksız kadına ahlak mutfet Ya Rabbi! Yoldan çıkmış gençlere ahlak mutfet Ya Rabbi! Hayırlı sebepler yetiştir Ya Rabbi! Oğuşlarımızı açtık semaya, boyunlarımızı büktük ulağaya, secde edelim olganı Mevla'ya, gel oldu zürüdünüz, içtüğü far edelim kudaya, kapısında entel Mevla'ya, yedi kudret ilmiyetiyle yıkılmış, viran olmuş kalplerimizi Rabbim namur-u abad-alif yarattı. Kalli ve sellin ve bariq ala eşrezi yuri cemil enbiya-i vel musallim, Velhamdülillahi Rabbil Alemin, Rıza lillahi fe'alel Fatiha Hacı Hasan Efendi Kuddüs'e Sirruhu Hazretleri'nin Kendi sesinden Kalemdardan sohbetler Sona erdi